1101. Ganimetler ve P. Malik İbni Ev İbni Hadisan'da Diyallahu An anlatıyor. H. Z. Ömer Diyallahu An bana haber gönderdi. Ben de gün yükseldiği zaman ona gittim. Kendisini elinde bir sedirin üzerinde. Deri yüzü bir yastığa dayanmış vaziyette oturmuş buldum. Sedirin örgü ipleri adalelerine gömülmüş durumdaydı. Bana. Ey Malik. Seni şunun için çağırdım. Senin kavminden birkaç hane halkı peş geldiler ihtiyaç arzettiler. Ben de kendilerine biraz bağışta bulunulmasını söyledim. İşte. Al bunu aralarında ver dedi. Ben. Bu işi benden başkasına söyleseniz daha iyi olur dedim. Ancak o ısrarla. Ey Malik al şunu dedi. Az sonra Hazreti Ömer'in azadlısı kapıcı yerse geldi ve. Ey. Müminlerin emiri. Osman. ''Abdurrahman İbn Avf, Zübeyin ve Saat radıyallahu anh'ın gitmelerine izin veriyor musunuz? Sizi görmek istiyorlar.'' dedi. O da ''Evet, buyursunlar.'' diyerek izin verdi. Onlar da girip selam vererek oturdular. Az sonra eğerse tekrar gelip ''Abbas'la Ali radıyallahu anh'a içinde izin var mı?'' dedi. ''Hazreti Ömer, onlara da izin verdi. Girdiler.'' Selamı verip oturdular. Abbas radıyallahu an söz alarak, ey niminlerin emiri, benimle Ali arasında hükmet dedi. Bunlar bir meselede ihtilafa düşmüş, birbirlerini dava ediyorlardı. Oradaki cemaat de, evet ey niminlerin emiri, aralarında hükmet, onları rahatlat dediler. Hazreti Ömer radıyallahu an önceden gelenlere yönelerek, Şöyle bir sakin olun deyip devam etti. Arızı ve semayı ayakta tutan Allah aşkına soruyorum. Resulullah ve vesselamın şöyle şöyle söylediğini biliyor musunuz? Bize mirasçı olunmaz. Ne bırakmışsak o sadakadır. Evet dediler. Sonra da Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'ye yönelerek, Arız ve sema izniyle ayakta duran zatın aşkına size soruyorum. Resulullah aleyhissalatu ve selamın bize mirasçı olunmaz. Her mi bırak mitsak salakadır dediğini biliyor musunuz? O ikisi de evet dediler. Hazreti Ömer de Allahu Teala Hazretleri Resulün aleyhissalatu ve selam bazı imtiyazlar bahşetmiştir. Bunları ondan başka kimseye vermemiştir. Söz gelimi. Beldeler halisinden Allah'ın saykıldığı şeyler aslaten Allah ve Resulüne aittir. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam beni nadirin mallarını aranızda taksim etti. Allah'a kasem olsun. O işte kendisini size tercih etmedi. Sizi bırakıp onu kendisi almadı. Nitekim onu aranızda dağıttı. Sadece şu mal kendisine kaldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan ailesinin yıllık nafakasını alır. Mütebaikisini Beytülman'a koyardı dedi. 1102. Ganimetler ve Pey Yukarıdaki vaka ile alakalı olan bir rivayet şöyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yıllık ihtiyacını aldıktan sonra geri kalanı Allah'ın malıklar Beytülman'a koyar idi. Ömer Allahu anh sonra cemaate yönelerek dedi ki, Arıs ve Sema'nın izniyle ayakta durduğu zat aşkına sizden soruyorum. Bunu biliyor musunuz onlar? Evet dediler. Sonra Hazreti Ömer teker teker, Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'ye yönelerek, öbür cemaate yaptığı, gibi, aynı şekilde yemin vererek bu hususu bilip bilmediklerini sordu. Her ikisi de, Evet, biliyoruz dediler. Sonra Hazreti Ömer Allahu anh sözüne devam etti. Hatırlayın. Siz Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edince Ebu Bekir'e bu meseleyi götürdünüz. O. Size. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın velisiyim. İkiniz bana ihtilafınızı getirdiniz. Sen ey Abbas. Kardeşin oğlunun mirasını talep ediyorsun. Sen de ey Ali. Hanımın Fatıma'nın babasından olan mirasını talep ediyorsun." dedi ve de devamla Ebu bu radıyallahu Allahu amm size Resulullah aleyhissalatu ve selamın şu sözünü hatırlattı. Bize varis olunmaz. Her ne bıraktı ise sadakadır. Siz ikiniz onu ikamda ittifak ettiniz. Allah biliyor o bu tatbikatta doğru, iyi, isabetli ve hakka uygun hareket ediyordu." Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh vefat etti. Resulullah ve vesselam ve Ebu Bekir'in velisi ben oldum. Böylece o malın sorumluluğu bana geçti. Allah biliyor. Bu işte ben de doğru. İyi. İsabetli ve hakka uygun hareket ediyorum. Şimdi ey Abbas sen ve Ali bana geldiniz. Meselemi aynı mesele. Bana. Beni nadirden kalan saymalını bize ver diyorsunuz. Ben de şu cevabı veriyorum. Dilerseniz, bir şartla olmalı size verelim. O şart da şudur. Bu malı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir ve sorumluluğunu aldığım günden beri ben nasıl kullandıysak sizin de öyle kullanacağınıza dair Allah'a söz vermenizdir. Onu bu şartla aldınız mı? Tamam mı onlar? Evet, dediler. Hazreti Ömer de. Sonra siz bana... Aranızda başka şekilde hükmedeyim diye mi? Geldiniz. Hayır. Vallahi aranızda. Kıyamet kopuncaya kadar. Bundan başka bir hüküm veremem. Bu şartı yerine getirmede aciz kalırsanız. Malı bana iade ediverin dedi. 1103. Ganimetler ve P.H.Z.N.S. Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve çarema bahreğinden bir mal getirildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bunu merciler öpün dedi. Bu mal şimdiye kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gelenlerin en çok olanı idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza gitti ve mala hiç nazar etmedi. Namaz bitince gelip malın yanında durdu. Her gördüğüne ondan veriyordu. Derken amcası Abbas Allah'u Anh geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Bana da ver! Zira ben hem kendimin, hem de ahilin esaretten, kurtuluş fıdiyesini verdim, dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam da, Al, dedi. Bunun üzerine o da torbasını iyice doldurdu. Sonra onu sırtlamaya çalıştı. Ancak muvaffak olamadı. Ey Allah'ın Resulü, birilerine söyle de sırtıma kaldırılarsın, dedi ise de, Hayır, cevabını aldı. Bunun üzerine, Abbas ''Öyleyse sen sırtıma kaldırlar dedi. Yine, ''Hayır.'' cevabını aldı. Bunun üzerine Abbas, torbadan bir miktarını döktü. Tekrar sırtlamaya çalıştı. Yine kaldıramadı. ''Ve, birilerine söyle sırtıma kaldırıversin.'' dedi. Hayır cevabını alınca, yine, ''Öyleyse sen kaldırıver.'' dedi. Resulullah ve Vesselam buna da hayır deyince Abbas bir miktar daha boşalttı. Sonra kaldırıp omuzuna koyup çekip gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Abbas Rabiallahu Anh'taki para hırsına taç gühünden. Bize görünmez oluncaya kadar gözleriyle onu takip etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tek direm kalıncaya kadar oradan ayrılmalı. 1104. Ganimetler ve P. Ars İbn-i Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a seymalı gelince, hemen gününde dağıtırdı. Evliye iki hisse, bekara bir hisse verirdi. 1105, Ganimetler ve Pey, i̇bn Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hayber vasulünden her sene zevcelerine yüz vask veriyordu. Bunun 80 vaskı hurma, 20 vaskı arpa idi. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca, Hayber'den Yahudileri çıkardığı zaman orayı taksim etti ve Resulullah ve vesselamın zevcelerini muhayyer bıraktı. Dülhene arazi ve sulama suyu verecek. Dülhene de eskiden olduğu şekilde belli miktardaki baskı verecekti. Bazıları arazi ve suyu tercih etti ki Hazreti Ayşe ve Hafsa radıyallahu anh hüma bu gruptandır. Bir da Bir kısmında kendilerine hurma verilmesini tercih etti. 1106. Ganimetler ve Peygamberler Rabbi Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Peygamberlerden aleyhi müsallam biri, gazbe çıktı da kavmine, nikahla bağlanıp, gerdeğe girmek istediği halde henüz gerdek yapmadığı kadın olan benimle gelmesin. Keza bina yapıp henüz çatısı atılmamış iş saati olan da gelmesin. Keza gebe koyun veya develer satın alıp doğurmalarını bekleyeniniz varsa o da gelmesin dedi. Gazlaya çıktı. Derken tam ikindi namazı sırasında veya buna yakın bir zamanda fethedeceği beldeye yaklaştı. Güneş'e Sen bir memursun. Ancak ben de bir memurum dedi ve Allah'a yönelerek Ey Rabbim! Şu güneşi bize durdur da namazınız geçmesin diye dua etti. Güneş o yerlerin fethini Allah müyesser kılıncaya kadar durduruldu. Sonra elde edilen ganimetleri topladılar. Toplanan ganimetleri yemek üzere ateş geldi. Fakat ateş tatmadı bile. Bunun üzerine peygamber. içimizde ganimetten çalan bir hırsız var. Her kabileden bir kişi bana bir at etsin dedi. Bu surette ona bir at etmeye başladılar. Derken bir adamın eli peygamirin eline yapışıp kaldı. hırsız bu kabilede. Kabilenin her ferdi bana teker teker bir at etsin dedi. Bir at etmeye başladılar. İki veya üç kişinin eli onun eline yapıştı kaldı. Ganimet, hırsızı sizler dedi. Öküz başı kadar iyi bir altın getirdiler. Ganimet yığınının içine o da atıldı. Ateş gelip ganimeti yedi. Bilesiniz, bizden önce hiçbir ümmete ganimet helal kılınmamıştır. Ganimetleri Allah sadece bizi helal kıldı. Bu da bizde gördüğü açgizimiz ve zafımız sebebidir. 1107. Ganimetler ve T, Z, E bu lehler adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Selam bir gün kalkıp gurul yani ganimet malından çalma hatırlattı. Bunun kötülüğünü, günahının büyüklüğünü belirtti ve bu meyanda şunları söyledi: Sakın sizden birini. Kıyamet günü, boynunda böğürmesi olan bir deve olduğu halde bana gelmiş. Ey Allah'ın Resulü bana yardım et diye yalvarıyor ve kendimi de cevaben. senin için hiçbir şey yapamam ben sana tebliğ etmiştim der bulmayayım. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bu tarzda hayvanları ve diğer ganimet mallarını teker teker zikretti. 1108 Ganimetler ve Pey Semre İbn Cündeb'e de Allahu amm Resulullah Aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini haber verdi kim ganimet mı gizlerse bu da onun gibi olur. 1109. Ganimetler ve Pey. Abdullah İbn-i bir i Birhaz Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ganimet ele geçirilince, Hazreti Bilal Rabiallahu emri derdi. O da halka yüksek sesle duyulur. Askerler de ganimet olarak ne ele geçirmişse getirip teslim ederdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü da önce beşte birine humus alır. Geri kalanı taksim ederdi. Bir gün, Bilal'in çağırmasından sonra bir adam, kıldan mamur bir yular getirdi ve, Ey Allah'ın Resulü! Ganimet olarak biz de bunu ele geçirmiştik dedi. Sen! dedi. Üç kere bağırdığı vakit Bilal'i işitmedin mi? O zaman niye getirmedin adam? Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gecikmenin sebebiyle ilgili olarak kabul görmeyen özürler beyan etti. Ancak neticede şu cevabı aldı. Hayır. Bunu senden kabul etmiyorum. Kıyamet günü sen bununla birlikte geleceksin. 1110. Ganimetler ve Pey. Yine Abdullah İbn-i Am' İbn-i Asradıyallahu anh'ına anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağırlıkların başını bekleyen kerkele denen bir zat vardı. Derken vefat etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O cehennemdedir buyurdu. Bu söz üzerine adamı görmeye gittiler. Üzerinde, ganimetten çalınmış. Bir aba buldular. 1111, ganimetler ve F. Zeyd i̇bn halit Halid radıyallahu an anlatıyor. Hayber savaşı sırasında Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabından biri öldürülmüştü. Resulullah aleyhissalatu vesselama haber verildi. Arkadaşınız üzerine namaz kılınız dedi. Resulullah ve Vesselam'ın sözü üzerine, halkın çehresi değişmiş. Bir soğukluk çökmüştü. Resulullah ve Vesselam açıkladı. Arkadaşımız Allah için cihat sırasında ganimetten çalmıştı bunun üzerine. Maktülün eşyasını karıştırdık. Yahudilere ait boncu kolyelerden iki dil ile etmeyen bir kolyeyi çalmış olduğunu gördük. 1112 Ganimetler ve Pey Salih İbni Muhammed İbni Zayde anlatıyor. Mesleme allahu Am ile birlikte Rumbiyarına girdik. Ganimetten çalan bir adam getirildi. Mesleme. Bu mesele hakkında Salim'e sordu. Salim şu cevabı verdi. Babamı Abdullah İbni Ömer Rabiallahu Am'ıma dinledim. Babası Ömer Radıyallahu Am'ten naklem Resulullah ve Vesselam'ın şu sözünü rivayet etmişti. Kim ganimetten çalarsa, bütün eşyasını yakın, kendisini de dövün. Salih ibn Muhammed devamlı der ki, adamın eşyası arasında bir musaf bulduk. Salime bunun hakkında da sorduk, yakalım mı? diye. Onu satıp, bedelini tasadduk edin buyurdu. 1113. Ganimetler ve P. Abdullah ibn Amr ibn Asradiyallahu anhum'a anlatıyor. H.Z. Peygamber Aleyhissalatu ve Selam. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma, ganimet hırsızının mallarını yaktılar ve kendisini de dövdüler. 1114. Ganimetler ve pey. Asım. İbnü i Kuleyb babası Kuleyb'den o da Ensari'yi birinden naklederek anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte bir sefere çıkmıştık. Sefer sırasında şiddetli bir kıtlık ve sıkıntıya maruz kaldık. Derken, bir ganimet ele geçirdik. Askerler, onu hemen yağmalayı verdiler. Resulullah aleyhisselatu vesselam, Yayı olarak teftiş maksadıyla yanımıza geldiğinde tencerelerimiz kaynamaya başlamıştı bile. Yayı ile tencereleri deviriverdi. Etleri de toprağa buladı. Hepsini böylece yenmeyecek hale getirdikten sonra şu açıklamayı yaptı. Yağmamalı, laşeden daha helal değildir veya şöyle demişti. Laşe yağ mamalından daha helal değildir. Rivayetin sonundaki çekravilerden Tenna'da aittir. 1115. Ganimetler ve Pey. Salih İbnü Cerra anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Koruluk ittihazı sadece Allah ve Resulüne aittir. 1116. Ganimetler ve Pey. Bir rivayette Şirhabuz Züfri şöyle demiştir. Bize ulaşan habere göre Resulullah Aleyhisselatü ve ki, Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'e Seref ve Rebezi'ye ilan etmişlerdi. 1117. Ganimetler ve P. İbni Abbas Radıyallahu Anh'ıma buyurmuştur ki, Cahiliye devrinde taksim edilmiş olan her mal, taksim edildiği şekil üzeredir. İslam döneminde yapılan taksimat, İslam'ın taksim esasına göredir. 1118. Ganimetler ve pe. İmam Malik. Seyyid İbn-i Zeyd, Epili'den mürsel olarak rivayet ettiğine göre Epili demiştir ki, Bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediği ulaştı. Hangi ev veya arazi, cahiliye, devrinde taksim edilmiş ise, artık o, cahiliye taksimi üzerinedir. Ancak hangi ev veya arazi, taksim edilmeden İslam'a girmiş ise, artık onun taksimi İslam'a göre yapılır. 1119 Ganimetler ve pey, nafi, İbn Ömer radıyallahu anh'ı anlatıyor. İbn Ömer'in bir kölesi kaçarak Rum bir geçti. Bilahare, Halid İbni Uleylit radıyallahu anh Rumlara galebe çaldı. Esirler arasında, kaçan bu köle de vardı Halid köleyi İbn Ömer'e iade etti. Onun kaybolan bir atı vardı. Askerler onu da ele geçirdiler. Halit atı da İbn Ömer'e iade etti. Bu rivayetin lafzı Buhari'nin rivayetine uygundur. Bir rivayette Hz. Peygamber Aleyhissalatu selam zamanında kaçan bir at mevzu bahisdir. Muatta'nın bir rivayetinde düşman tarafından ganimet edildikten sonra ele geçirilen bir köle ve at mevzu bahisdir. Bunlar taksimden önce eski sahibine iade edilebilirler. Ve bu davul Köleyi mevzu bahis eder ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selamin taksime tabi tutmadan eski sahibine iade ettiğini belirtir. 1120. Ganimetler ve pey İbn-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Biz gazdelerimiz sırasında bal ve kuru üzüm elde ederdik ve bunları taksim edilmek üzere. Diğer ganimet mallarının yanına kaldırmaz. Yardık. 1121. Ganimetler ve Pey. Hz. Aile Rabbi Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı içerisinde boncuk bulunan bir darcık getirildi. Boncukları Resulullah aleyhissalatu ve selam hür ve cariye kadınlar arasında dağıttı. Hazreti Ayşe devamla der ki, babamla boncuğu hür köle ayrımı yapmadan kadınlara dağıtırdı. 1122. Ganimetler ve Pey Ey misrâb İbn-i Zem'e radıyallahu i̇bn şunu anlatmıştır. Resûlullah aleyhisselam ve selam Ebu Ubeyde radıyallahu anh-i Bahreyn'e oranın cizyesini getirmek üzere yolladı. Mallarla dönünce ensar geldiğini işitti. Sabah namazını Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selamla kıldılar. Namaz bitince Resûlullah aleyhissalatu ve selamın etrafını sardılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebessüm buyurdular ve Öyle zannediyorum. Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini işittiniz dedi. Hep birlikte. Evet dediler. Bunun üzerine şunları söyledi. Öyleyse sevinin ve sizi sevindiren şeyi ümit edin. Allah'a yemin olsun. Sizler için fakirlikten korkmuyorum. Ben size dünyanın genişlemesinden korkuyorum. Sizden öncekilere dünya. Genişlemişti de hemen dünya için birbirleriyle boğuşmaya başladılar ve helak oldular. Genişleyen dünyanın onlar gibi sizi de helak etmesinde korkuyorum. 1123. Ganimetler ve Pey. Saheb-i Mu Ebi Malik anlatıyor. Ömer ibnu Bir Hattab adi Allahu Amin bir kısım bürgüyü Medineli kadınlar arasında taksim etmişti. Geriye güzel bir bürgü kaldı. Yanındakilerden bazıları kendisine. Ey niminlerin emiri. Bunu da senin yanında bulunan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızına ver dediler. Bununla Hazreti Ali radıyallahu anh'in kızı Ümmü Gülsü kastediyorlardı. Hazreti Ömer onlara Ümmü Selit buna daha çok hak sahibidir. Zira o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmişti ve Urhud Savaşı'nda bize kırbalarla su taşıyordu dedi. 1124 Ganimetler ve Hz. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam sordular. İçinizden kime şehit dersiniz? Ey Allah'ın Resulü! Dediler. Allah yolunda öldürülen şehiddir. Öyleyse! Dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ümmetimin şehitleri azdır. Peki! Dediler. Daha kimler şehiddir? Ey Allah'ın Resulü! Allah yolunda öldürülen şehiddir. Allah yolunda ölen şehiddir. Tam ölen şehiddir. Karnı sebebiyle ölen şehiddir. Bu olarak ölen şehiddir. 1125 Ganimetler ve P. İmam Malik ve Tirmizi'nin kaydettikleri bir rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Şu beş kişi şehiddir. Değil önceki hadiste geçenleri saydıktan sonra. Yıkıntı altında kalan da şehiddir diye ilave etti. H.Z. Cabir radiyallahu anh'ten gelen bir rivayette. Karnında çocuğu olduğu halde ölen kadın da Şehidris buyurulmuştur. Abdullah i̇bn Am, İbn-i As tarafından rivayet edilen bir diğer sahih hadiste. Malını müdafaa ederken öldürülen Şehidris buyurulmuştur. 1126. Ganimetler ve Pey. Ünlü Haram radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki deniz tutması sebebiyle gemide korsan kimseye şehit sevabı verilir. Bu olarak ölene de iki şehit sevabı vardır. 1127. Ganimetler ve Pey. Said İbn Zeyd Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamı dinledim. Şöyle buyurdular. Kim malını müdafaası sırasında öldürülürse şehidir. Kim kanını müdafaa sırasında öldürülürse şehiddir. Kim dinini müdafaa sırasında öldürülürse şehiddir. Kim? Ailesini müdafaa sırasında öldürülürse o da şehiddir. 1128 Ganimetler ve Pey Ebu Selman Sahabeden birinden rivayet etmektedir. Düheymeden bir mahalle üzerine baskın yaptık. Müslümanlardan biri Tek tek vuruşmak üzere onlardan bir adam talep etti. Bir cengılar gelince hemen kılıncıyla saldırıya geçti. Ancak hata yaptı ve kılıncı kendisine isabet etti. Resulullah ve vesselam. Ey Müslümanlar! Kardeşinize yardım edin diye bağırdı. Halk ona doğru koşuştu. Ama ölmüştü. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onu elbisesi ve kanı ile birlikte sardı. Üzerine namaz kıldı ve defnetti. Ey Allah'ın Resulü! Bu şehit midir diye sordular. Evet o şehittir ve ben ona bu hususta şahidim cevabını verdi. 1129 Ganimetler ve P. İrbaz İbn Sarı'ya radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Şehitlerle yataklarında ölenler Sağından ölenler hakkında Cenab-ı Hakk'a birbirlerini şikayet ederler. Şehitler Onlar bizim kardeşlerimizdir. Onlar da bizim gibi öldürüldüler derler. Yataklarında ölenler de. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Bizim gibi öldüler derler. Rabbimiz onlara şöyle seslenir. Yaralarına bakın. Öldürülenlerin yaralarına benziyorlarsa onlardandırlar ve onlarla beraber olurlar. Bakılır ve onlardaki yaranın öbürlerinin gibi olduğu görülür. 1130 Ganimetler ve Pey. i̇bn Ömer radiyallahu anh bunu anlatıyor. Babam Ömer İbn-i Hattab radiyallahu anh şehit olduğu halde yıkandı. Kefenlendi. Üzerine namaz kılındı. 1131 Cirdal Mira, Ebu Ümame Allah'u anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Bir kavm içinde bulunduğu hidayetten sonra sapıttı ise bu, mutlaka cedel sebebiyle olmuştur. Resulullah aleyhissalatu selam bunu söyledikten sonra, Delil olarak şu ayeti okudu. Onlar, bizim tanrımız mı yoksa o daha iyidir dediler. Sana böyle söylemeleri, sırf tartışmaya gidişmek içindir. Onlar şüphesiz münakaşacı bir millettir. Zuhruf 58-1132 Cirdal Mira, yine Ebu Ümame ad Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim haksız olduğu bir münakaşayı terk ederse kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur. Haklı olduğu bir münakaşayı terk edenlere cennetin ortasında bir ev kurulur. 1133. Cirdal Mira, Ebu Hureyre, Rabiallahu Anh Hazretleri anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdular. Kur'an hakkında münakaşa küfürdür. 1134. Cirdal Mira, H.Z. Ayşe Rabiallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah'ın en ziyade buzettiği erkek şiddetli düşmanlık yapan hasındır. 1135 Cidal Mira Hz. Ebu Beyre radıyallahu an anlatıyor. Biz kader hususunda münakaşa ederken Resulullah Aleyhissalatu vesselam çıka geldi. Öylesine kızdı ki öfkenin hasıl ettiği kızgınlıktan yüzünde sanki nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı. Bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki, sizden öncekileri, dini meselelerdeki münakaşalarını çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir. Bir rivayette şu ziyade mevcuttur. Kader hususunda münakaşa etmemeniz için yemin verdim. 1136 Cirdal Mira İbn-i Müseyyid anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabının Rab'iyallahu anh'ın arasında otururken, bir adam Hazreti bu Bekir'e hakaretimiz sözler sarf ederek cefa verdi. Ancak Hazreti bu Bekir Rab'iyallahu anh adama karşı sükrut etti. Adam ikinci sefer aynı şekilde hakaret ederek eziyet verdi. O yine sükrut etti. Adam üçüncü seferde eziyet verince Hazreti Ebu Bekir adama hak ettiği cevabı vererek intikamını aldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam hemen kalktı. Hazreti Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, yoksa bana darıldınız mı diye sordu. Hayır dedi. Ancak Semadan bir melek inmiş. Sana söylediklerini teklif ediyordu. Sen intikamını alınca melek gitti. Şeytan oturdu. Bir yere şeytan oturdu mu ben orada duramam. 1137 cirdal Mira İbn-i Abbas radıyallahu anhüme Hazretleri şöyle buyurmuştur. Kardeşime münakaşa etme. Zira münakaşanın Hikmeti anlaşılmaz. Sıkıntısı eksik olmaz. Tutamayacağın bir vaadde de bulunma. 1138 Haçkın Faziletleri H.Z. Ayşe radıyallahu anha Anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Cihadı anallerin en faziletlisi görüyoruz. Biz de cihat etmeyelim mi? Şu cevabı verdi. Ancak, cihadın en etal ve en güzeli Haçkı'nın evrudur. Sonra şehirde kalmaktır. Hazreti Ayşe der ki, Bunu işittikten sonra Haçkı'ya hiç bırakmadım. 1139 Haçkı'nın faziletleri, Sehni İbn-i radıyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki terbiye'de bulunan hiçbir müslüman yoktur ki onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte terbiye'de bulunmasın. Bu iştirak sağ ve solunu göstererek şu, şu ihtikam etti arzın sonhududuna kadar devam eder. 1140 Hadiccün Faziletleri İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Haçkıda umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar günahı, tıpkı körün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi temizler. 1141 Haçkın Faziletleri Ebu Hüreyre Radıyallahu Anh anlatıyor. Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Haçkı Mebrur'un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz. 1142 Haçkın Faziletleri i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Beyt-i Kabe'yi muazzamayı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur. 1143 Haççın Faziletleri Ün-i radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Haçkı veya Umre için Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a kadar ihrama girerse geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vacil olur. Ravi. Resulullah'ın hangisini dediği hususunda şekke düştü. 1144. Haçkı'nın faziletleri. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ensardan Ümmü Sinan adındaki bir kadına, Bizimle de etmekten seni ne alıkoydu?'' diye sordu. ''Kadın, Ebu Fila'nın kocasını kasteder sadece iki sulama devesi. Var. Biriyle oraya ola haza bitti. Öbürüyle de ben kaldım arazimizi suluyor dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam. Öyleyse Ramazan'da yapacağın umre. Kaçırdığın bir harçççın veya benimle yapmış olacağın bir harçççın kazasıdır. Ramazan gelince umre yap. Zira Ramazan'daki bir umre haççıca bu olur. 1145. Haççın Faziletleri Ebu Bekir Abdurrahman anlatıyor. Bir kadın Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek Ben haççı etmek için hazırlık yapmıştım. Bana bir mani arız oldu ne yapayım Ramazan'da umre yap. Zira o ayda umre kıpkı haçç gibidir buyurdu. 1146. Haççın Faziletleri H. Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hiçbir kul, kurban günü, Allah, indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira, kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıl mirarıyla, sınmaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyle ise. Onu gönül hoşluğu ile ifa edin. 1147 Haççın Faziletleri Ebu Bekris Sıdık Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a Hangi haçççı daha etaldir? diye sorulmuştu. Yüksek sesle terbiye getirilip kurban kesilerek yapılan haç be diye cevap verdi. 1148 Haççın Faziletleri Ebu Hüseyre Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kütün, büyüyün, zilfın, kadının cihadı haçkıcı ve umredir. 1149, Haçkı Nücubu, Ebu Hüleyre Hazretleri radıyallahu anh anlatıyor. 1. Gün Resulullah ve Vesselam bize şöyle hitap etti. Ey insanlar! Size haçkıcı farz kılınmıştır. Şu halde haçkıcı eda edin cemaatte bulunan bir adam. Her senemi, ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam cevap vermedi. Adam sorusunu üç kere tekrar etti. Bunun üzerine, ben sizi bıraktıkça siz de beni bırakın. Madem ki sükut ettim. Niye sormada ısrar ediyorsunuz şeye sorunuza evet deseydim. Her yıl açık etmek acil oluverirdi ve buna güç getirmezdiniz. Şunu bilin ki, Sizden öncekileri helak eden şey, çok sual sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilaflarıdır. Size bir iş emrettiğim zaman, bunu gücünüz ettiğince ifade edin. Bir yasaklamada bulunduğum vakitte ondan kaçının bu emir ve yasakla ilgili olarak. Aklınıza gelen her şeyi sormaya kalkmayın. 1150 Açkın H H.Z. Ali R. Anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Kim kendisini Beytullahi bir harama ulaştıracak kadar azık ve sahip olduğu halde haç yetmemişse onun Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Oraya yol bulabilen insana Allah için kabeyi haç yetmesi gerekir. Al-İmran 97.151 Haççın vücubu. İbrzu Abbas radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Akra İbnu bir habis radıyallahu anh. Resulullah aleyhisselatu ve selama. Haçıkçı her sene midir? Ömürde bir kere midir? diye sordu. Resulullah aleyhisselatu ve selam. Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur. Diye cevap verdi. 1152. Haçıkçı vücubu. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anhüme Resulullah ve vesselamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. İslam'da haçıkçı yapmamak saburet yoktur. 1153 Haçıkçı vücubu Yine i̇bn Abbas radıyallahu anhüme Resulullah ve vesselamın şu sözünü rivayet etmiştir. Haçıkçı yapmak isteyen acele davransın. 1154 Haçıkçı vücubu H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, Umre vacip midir diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Hayır. Ancak, Umre yapmanız faziletli bir ameldir. 1155 Açıkçın Hücubu, İbni Abbas Radıyallahu Anhümay'ın, Umre vacittir dediği rivayet olunmuştur. 1156 Açıkçın Hücubu, Yukarıdaki rivayetin bir benzeri İbni Mesud'dan yapılmıştır. İbn-i Mesud radıyallahu anh hazretleri şöyle kıraat ederdi. Ve derdi ki, Eğer günah olmasaydı Resulullah aleyhissalatu vessel me'dan bu mevzuda hiçbir şey işitmemiş olmama rağmen umre vaciptir derdi. 1157 Mikatlar, i̇bn Ömer radıyallahu anh hüma dedi ki, Haç be ayları şevval. Zülkadere zil hiceden de 10 gündür. 1158 Mikatlar, Kişam İbn-i Urve merhum anlatıyor. Abdullah İbni Zübeyy Radıyallahu Anh Hüma Mekke'de 9 yıl ikamet etti. Bu esnada hilali ile yüksek sesle terbiyeye başladı. Kardeşi Urve de onunla aynı şey yapardı. 1159. Nikatlar, Kasım İbni Muhammed anlatıyor. H. Z. Ömer Radıyallahu Anh Mekkelilere şöyle hitap etti. Ey Mekkeliler! Ne oluyor da uzak bir adam gelenler saçları dağınık vaziyette iken sizler? ''Yağlanıyorsunuz. Zirhice hilalini görünce siz de terviyede bulunun. 1160. Nikatlar, Ataya, Mücavir, Mekke'de ikamet eden haçkıç için ne zaman bulunur?'' diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. İbn-i Allahu radıyallahu anhüma mütemreti olarak gelince, terviye günü, öğleyi kılıp, devesine bindi haçkıç için terviyede bulunurdu. 1161. Nikatlar, İbn Abbas radıyallahu anı bu başını söylemiştir. Hac için sadece hac aylarında ihrama girmek sünnettendir. 1162 Nikatlar İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Melinliler Zülhuleyfe'de, Şanlılar Cürfe'de, Necilbiler karında ihrama girer. tertiye başlar. 1163 Nikatlar bir rivayette i̇bn Ömer der ki, Bizzat işitmemekle beraber, Bana, Söylendiğine göre, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurmuştur ki, Yemenliler de Yelemlem'de ihrama girerler. 1164 bu Buhari'de gelen bir diğer rivayette belirtildiği üzere, birzat Abdullah i̇bn Ömer'e gelerek, Umre içinlere de ihrama gitmem çaiz olur, Diye sorunca, Resulullah ve vesselam mikat yerleri olarak Mecidliler için karnı, Medine'liler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cülhuleyfe'yi belirledi demiş. Başka bir mikat yeri zikretmemiştir. 1165 Mikatlar i̇bn Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki, Resulullah ve selam vesselam, Medine'liler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cülhuleyfe'yi, Necidliler için kanun Menazili Yemenliler için yelenme mikrat yerleri olarak tayin etmiştir. Bu yerler, ora halileri ve oraya başka yerlerden haçbe ve umre yapmak maksadıyla gelenler için mikrat yerleridir. Bu söylenen mikrat yerlerinin belisinde yani mikatlarla Mekke arasında bulunanlar için mikat bulunduğu yerdir. Daha yakın yerde olanlar da böyledir. Nitekim Mekkeliler de Mekke'de ihrama girerler. 1166, Mikatlar, bir rivayette şöyle denmiştir. Kim nikatlerin berisinde ise, niyeti başlattığı yerde ihram giyer. Öyle ki, mekeliler Mekke'de ihrama girerler. 1167, Mikatlar, Ebu Z Zübeyir anlatıyor. HZ Cabir Allahu anh'e ihrama girme yerinden sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Ben Resulullah ve Vesselam'ın bu hususta şöyle söylediğini işittim. Medinelilerin ihrama girme yeri zülhuleyfedir Diğer yol Cülhfe'dir. Iraklıların ihrama girme yeri Zat ırktır. Mecidlilerin ihrama girme yeri Karnı-ı Menazil'dir. Yemenlilerin ihrama girme yerleri Yerenlem'dir. 1168 Mikatlar İbn-i Ömer Radiyallahu An anlatıyor. Şu iki memleket Basra ve Kühe set edildiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh e her gelip, Ey müminlerin emiri, Resulullah aleyhissalatu vesselam Mecidliler için karnı mikat olarak tespit etti. Orası bizim yolumuza tapa düşer. Buradan kavne gitmeye kalksak, bize doğrusu olur dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh onlara, Öyleyse onun kendi yolumuzdaki hizasına bakın dedi ve onlar için zat ırkı tespit etti. 1169 Mikatlar H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve Selam Iraklılar için zat ırkı mikat kıldı. 1170 Mikatlar i̇bn Abbas Rab'i Allah'u demiştir ki Resulullah aleyhissalatu. Ve Selam Meşrikliler için hakiki mikat kıldı. 1171 Mikatlar, İmam Malik, bana ulaştığına göre, Resulullah Aleyhissalatu vesselam ciranede umre için ihrama girdi demiştir. 1172 Mikatlar, yine İmam Malik'in, nazarında güvenilir size bir kimseden rivayet ettiğine göre, i̇bn Ömer radıyallahu anhüm ile da çıkış ihramı giymiştir. 1173 Mikatlar, H.Z. Osman radıyallahu anhüm bir kimsenin Horasan veya Kirman'da ihrama girmesini mekruh addettiği rivayet edilmiştir. 1174 İhram ve Haramları i̇bn Ömer Rabi'ye Allah'ın Ahüm'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Muhlim'in geleceği şeylerden sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Muhlim ne gömlek, ne sarık, ne bünus, ne şalvar ne deves veya zaferan bulaşmış ilgisi taşımaz. Ayığında ve mest ve benzeri ayakkabı yoktur. Ancak nazım bulamazsa, mestlerin topuktan aşağı kısmını kesmeye gelir. Buharide şu ziyade var: İhramlı kadın gözünü örtmez, eldiven de giymez. 1175 İhram ve Haramları. Yine İbnu Ömer (alayallahu anhu) maden rivayete göre demiştir ki: Resulullah aleyhissalatu ve selam kadınlar ihrama girdikleri vakit eldiven kullanmaktan yüzlerini örtmekten de lasez zefiran demiş elbise giymekten yasakladı ve bunlardan gayrı hoşuna giden elbise çeşitlerinden safyanla boyanmış veya ipekli veya ziynet veya aşağı var veya kamis veya mersis'in dedi 1176 İhram ve haramları H z acer Allahu anha'dan gelen bir rivayette Resulullah Aleyhissalatu vesselam ihramlı iken mersis giymede kadınlara ruhsat tanıdı denmiştir. 1177 İhram ve haramları. İbn Abbas radıyallahu anhu hazretleri anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hazretleri buyurdular ki: Kim izar bulamazsa şallar giysin. Kim de nazım bulamazsa mers giysin. 1178 İhram ve haramları. nafının anlattığına göre, Efkem Mevla Ömer'in İbn Ömer radıyallahu anhu şöyle söylediğini işitmiştir. Ömer radıyallahu anh, Hazreti Talha radıyallahu anh'ın üzerinde, İhramlı iken boyalı bir giysi görmüştü. Ey Talha bu boyalı giysi de ne diye sordu. Talha cevaben, ey niminlerin emiri, bu kızıl toprakla boyanmıştır dedi. Ömer radıyallahu anh, ey azizler, sizler halkın imamlarısınız. Halk sizlere uyumaktadır. Eğer cahil biri bu elbiseyi görse, Talha İbn İhramda boyalı elbise giymiş diyecek. Ey azizler, bu boyalı elbiselerden hiçbirini giymeyin dedi. 1179 İhram ve Haramları bur ve anlatıyor. Esma bintu Ebi Bekr'e diyor Allahu Teala İhramlı olduğunu halde sarı renkli giysiler giyerdi. Ancak bunlarda zaferan olmazdı. 1180 İhram ve Haramları yala. İbnü Umeyr Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iken, umre için ihrama girmiş bir adam geldi. Adamın sakal ve saçları sarıya boyanmış, sırtında raza filan lekeleri bulunan bir cümle vardı. Ey Allah'ın Resulü! dedi. Şu gördüğün vaziyette, umre için ihrama girdim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şu cümbeyi çıkar. Sarı boyayı da yıka diye emretti. Bu metin, Sahihendeki metindir. bu Davud'un rivayetinde, Hüzyade mevcuttur. Umredeyken, Hacla yaptığını yap. 1181, İhram ve Haramları, Kasım İbn Muhammed anlatıyor. Bana, El Ferafısa İbn Umreden Hanefi haber verdi ki, O, H.Z. Osman Radiyallahu Anhı, İhramlı iken yüzünü örter görmüş. 1182, İhram ve Haramları, Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anh'a demiştir ki, Başım çeneden yukarısını ihramlı kimse örtemez. 1183 İhram ve Haramları H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Biz kadınlar ihramlı olarak Resulullah aleyhissalatu ile beraber iken, Dilekliler bize uğradı. Onlar tam hizamıza gelince, Her birimiz cilbabını başından gözünün üzerine sarkıtıverirdi. Bizi geçtiler mi tekrar kaldırırdık. 1184 İhram ve Haramları Fatıma bin Tuğmünzir anlatıyor. Biz 1. Kısım kadınlar ihramlıyken iken yanımızda Esma bin Tuğebi Bekir radıyallahu anhüma olduğu halde yüzlerimizi sıkıca ötüyorduk. 1185 İhram ve Haramları H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a İhrama gireceği zaman ihramı için. Keza ihramdan çıktığı zaman da kabe tavaftan önce hılı için. içinde inşk bulunan sürüme maddesini şu iki elimle sürdüm. 1186. İhram ve Haramları. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu reysalama. İhrama gireceği zaman ihram için. Keza ihramdan çıktığı zaman da kabe tavaftan önce hılı için içinde müşk bulunan sürünme maddesini şu iki elimle sürdüm. Bir rivayette şu ibare de var. Veda açıkçında derre denilen koku ile. Bir başka rivayette. İhrama girmezden önce. Sonra ihrama girerdi. Bir diğer rivayette. Bulabildiğim kokunun en iyisi ile başında ve sakalında koku maddesinin parıltısını görünceye kadar sürerdi. Bir diğer rivayette. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İhramlı iken sürülen koku maddesinin saç ayrımlarındaki parlaklığına şu anda bakıyor gibiyim. Bir rivayette şu ziyade var. i̇bn Ömer Ömer Rabiallahu Anhüma Zeytinya ile yağlanırdı. Bunu İbrahim Nihai'ye zikretmiştim. Bana. Pekala. Şu rivayeti ne yapacaksın? Esvet. Hazreti Ayşe Rabiallahu Anhümen onun şöyle söylediğini rivayet etti. Sürülen koku maddesinin saç ayrımlarındaki parlaklığına bakıyor gibiyim. Bir rivayette de şu ziyade var. Bu, ihrama girmezden önce süründüğü koku idi. 1187 İhram ve Haramları Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Önce koku sürünüp sonra ihrama giren kimse hakkında soruldu. Şu cevabı verdi. Ben tip sürünerek ihrama gidip koku meşret etmeyi sevmem. Hatrana bulanmam bunu yapmaktan daha iyidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaye i̇bn Ömer'in, bu sözü haber verilince, ben, Resulullah ve vesselam'a ihrama gireceği sırada tip sürdüm. Bu halde hanımlarına uğradı. Sonra da ihrama girdi. Koku meşre ediyordu dedi. 1188 İhram ve Haramları Nisai'nin kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ihrama girmeyi arzu ettiği zaman bulabildiği en güzel yağla yağlanırdı. Öyle ki, yağın parlaklığını başında ve sakalında görürdüm. Ravi Hazreti Ayşe'dir. 1189. İhram ve haramları yine Nesai'nin bir başka rivayetinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmuştur: "Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam ihrama gireceği zaman ihramı için Şeytan taşlamasını yaptıktan sonra ve Beytullah'a yapacağı tavafı ziyaretten önce ihramdan çıkınca bir ihramsız hali için tibini sürdüm. 1190. İhram ve haramları. Bir diğer rivayette şöyle denir. Resulullah'ın tibi sürdüğü kokul sizin şu tibinize benzemez. Yani sizin kullandığınız tip. Uzun müddet koku meşre etmeye devam etmez. Demektir. 1191. İhram ve haramları. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Biz Resulullah aleyhisselatu ve selam ile hac ve umre için ihrama gidip Mekke'ye giderdik. İhram sırasında alınlarımıza tip sürerdik. Birimiz terleyecek. Olsa, yüzüne akardı. Resulullah aleyhisselatu ve selam bunu gördüğü halde bize onu ne sürülmesini yasaklamazdı. 1192 İhram ve Haramları Salt İbn-i Rahimehullah, ailesinin bazı sertlerinden naklen şunu rivayet etmiştir. H. Z. Ömer radıyallahu anh şederen mevkide iken, bir tip kokusu hissetti. Bu koku kimden geliyor diye sordu. Kesin i̇bn Sal Salt, bendendir. Saçımın dağılmaması için süründüm ve sarayş olmamaya karar verdim dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, su birikintilerinden birine git. ''Başını koku gidinceye kadar uyuştur diye emretti. Kesir İbnus i öyle yaptı. 1193 İhram ve Haramları Muhattanın bir diğer rivayeti Eslem Mevla Ömer'den ''Ömer Rabiyallahu An'' bir tip kokusu hissetmişti. ''Bu koku kimden?'' diye sordu. ''Mualliye i̇bn Ebi Süfyan Rabiyallahu An'' ''Ey niminlerin emiri! Benden de diye cevap verdi.'' H. Z. Ömer kızgın bir eda ile, Allah Allah, senden mi diye çıkıştı. Hazreti Muaviye, bana Ümmü Habib'e sürdü. Ey müminlerin emiri diye özür beyan etti. Hazreti Ömer, Allah aşkına geri dön ve şu sürdüğün şeyi yıka diye emretti. 1194 İhram ve Haramları, i̇bn Ömer Rabiallahu Anh-ı Maden anlatıldığına göre, İhramlı iken Cusfede ölmüş olan oğlu Vaki Dikefen demiş. Bu arada başını ve yüzünü örttükten sonra şöyle demiştir. Eğer ihramlı olmasaydık, cenaze yetide sürerdik. 1195. İhram ve haramları. Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme ihram giyerek Mekke mütevecihen yola çıktığı zaman. Güzel. Kokusu olmayan bir yağ ile yağlanırdı. Sonra Zülh-ü gelir. Orada ihram için iki rekat namaz kılar. Sonra hayvanına binerdi. Devesi ayağa kalkıp onu doğrultunca terviyeye başlar ve şöyle derdi. Ben Resulullah'ın böyle yaptığını gördüm. 1196 İhram ve Haramları Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denir. i̇bn Ömer reyhanlanmamış bir yağla yağlanırdı. Yani kokulandırılmamış. 1197 İhram ve Haramları İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. İhramlı reyhan koklayabilir. Aynaya bakabilir. Yedi zeytinyağı ve tereyağı ile tedavi olabilir. 1198 İhram ve Haramları Abdullah İbn-i anlatıyor. i̇bn Abbas ile Misrar İbn-i Mahreme Radıyallahu anhüme Abbas'a ihtilaf ettiler. i̇bn Abbas Muz'un başını yıkar dedi. Misrar ise Hayır Yıkayamaz dedi. i̇bn Abbas Beni Ebu Eyyüb el Ensari Radıyallahu anhüye gönderdi. Ben onu iki direk arasına gerilmiş bir perde gerisinde yıkanıyor buldum. Kendisine selam verdim. Kim o?" dedi. "Abdullah İbn Hüneyn. Beni. size İbn Abbas gönderdi. Sizden ihramlıyken Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın başını nasıl yıkadığını soruyor." dedim. Bunun üzerine Ebu Eyyub adıyla Allahu ham elini perde ipinin üzerine koyup aşağı doğru bastı ve başın göründü. Üzerine su döken dilisine Dök dedi. O da döktü. Ebu Eyyud Sabiyallahu'an başını elleriyle ileri geri ovalayıp Resulullah ve Vesselam'ı böyle yapar gördüm dedi. Muatta dışındaki rivayetlerde şu ziyade mevcuttur. Mişver. İbn-i Abbas'a şunu söyledi. Seninle bir daha münakaşa etmeyeceğim ne dersen kabulüm 1199. İhram ve haramları. Harice İbn-i Zeyd. Babası deyti. Rabbiy Allahu naklediyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sallam ihrama girmek için soyundu ve yıkandı. 1200. İhram ve haramları Nafi anlatıyor. İbn Ömer Rabbiy Allahu ihrama girmezden önce ihram için, Mekke'ye girmek için, Arafat'ta vakfe için yıkanırdı. Bir rivayette şu ziyade vardır. İhrama girdi mi? Başını sadece ihtilam olduğu zaman yıkardı.